Ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesíran ve ba'd. Bugün 20 Ekim 2009 Salı. 3 esas şerhi. Derslerimizin 6. dersi tevfik Allah'tan. Evet. Müellif Rahimullah. Muhammed İbn Abdülvahab. Kitabına önce nasıl giriş yaptı? Dedi ki her Müslümana...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 ve el-hâşiye ve el-inâbe ve el-isteâne ve el-istigâse ve el-istiâze ve ez-zebh ve en-nazar. Diye ibadetler sayıyor. Bunların hepsini şerh edeceğiz inşallah. Ve gayru zâlike min anvâ'i el-ibâdeti ellezî emara Allahu Yani Allah azze ve celle'nin bu saydıklarım ibadetleri ve bunun dışındaki ibadetler. Tamam? O zaman müellif bize ne anlatmak istedi? Allah azze ve celle'nin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 müellif rahimehullah. Bak o kadar fakih ki ne dedik biz? Telifte de, fakih. Yani müellif film kitaplarının çoğu muhtasardır. Muhammed bin Abdülhab'ın. Çoğu böyle muhtasar, küçük lisellerdir. Ama birçok şey anlatır. Aynı bizim mesela Umdetü'l-Fıkh okuduğumuz gibi. 100 sayfalık kitaptır ama ilim talebesine hemen gereken hemen hemen bütün mevzuları o 100 sayfaya almıştır. Bir cümlede onlarca mevzu anlatabilmiştir. Tamam mı? Bu da belagatın fasihliğinden gelmekte bunların bu ilme hakim olma olmasından Belagatı iyi kullanmasından dolayı kaynaklanıyor tamam neden bunu söyledik tekrarladık şundan dolayı zikrettiği ibadetlere baktığımızda alemler diyor ki ibadet ya kavliidir yani bazı ibadetler vardır ki kavbiliidir söz bazı ibadetler vardır ki bedenidir bazı ibadetler vardır ki kalbiidir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 Bütün usul-ü sılasede en önemli noktalardan ve en ilmi noktalardan bir tanesi işte burası. Bu cümle okuduğumuz. Bu enva'ul ibareti lati emarallahu biha mislu'l-islam ve'l-iman ve'l-ihsan ve minhu'd-du'a ve'l-kavf ve'r-ricaa vet O yüzden Allahu alem bu bu sadece bu cümleyi alacağız derste ama bitiremeyeceğiz. Yani bitirme niyetle de başlamıyoruz. Yarısını alacağız hemen hemen. Tamam mı bu cümle? Diğer yarısı da inşallah önümüzdeki dersten sonra. Ondan sonra Allah'ın izniyle usul-i biraz daha hızlı akacak. 2-3 ders daha işleyip bitireceğiz artık usulü i Ama bak buna mesela dikkat etmeni istiyorum hani bir de burası çok önemli. Burada geçen birçok tarifler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 ikisini de korkmak diye çevirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkçe Arapçaya yetmez. Hele Allah'ın ke kelamını mota mot tercüme etmeye hiç yetmez. Tamam mı bakın. anladık inşallah. Şimdi İslam, iman, ehsen. Bunların üzerinde pek durmayacağız, tamam mı? Cümleyi alıyoruz şimdi şerh etmeye başlıyoruz inşallah. Ve enva'ul ibadeti'lleti emere Allahu biha. Yani Allah'ın emrettiği ibadetler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 ma'al hubbi ve'l khaufi ve't ta'zim. Tamam. Tamam. Hiye yani ibadet imtisalü'l emr. Emri yerine getirmek. Emre icabet etmek, vacitenebu nehi, nehi edilenlerden kaçınmak. Hı? Ma'al hubbi ve'l khaufi ve't ta'zim. Yani sevgi, korkma ve tazimle beraber. Sevme, korkma,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 Onun namaz eylemine bu adam ibadet etti diyoruz. İbadet ediyor diyoruz. Değil mi? Ama düşün ki hiç ibadet eden bir insandan bahsetmiyoruz. Namazın kendisinden bahsediyoruz. Ona da ibadet diyor muyuz? Evet. Diyoruz. Bir adam namaz kılıyor. Bir namaz fiilini gerçekleştiriyor. Bu adamın yaptığına ibadet diyor muyuz? Evet. Diyoruz. Ama diyelim ki birisinin namaz kılmasından bahsetmiyoruz. Namazın kendisinden bahsediyoruz. Namaz bir ibadettir diyor muyuz? Evet. Diyoruz. Şimdi mürekkep bir cümlede kullanalım bunu.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 İbn-i Teymiye'nin. Yok. İbadet nedir'in tarifi. İbadet nedir'in tarifi. Şimdi bir insan san dese ki ibadet nedir? Allah'ın sevip ve razı olduğu, sözlü, zahiri ve batını bütün amelleridir. Tamam mı? O yüzden İbn-i Teymiye'nin tarifine diyoruz ki El-Muteabbedu Bihinin tarifidir. Kendisiyle ibadet edilen şeylerin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 Hmm? Ettab budun tarifidir. İbadet yapma. İbnü Teymi'nin yaptığı tarif, ibadet edilen şeyin tarifi. E, diğer âlimlerin yaptı, yaptığı tarif, ibadet yapma tarifi. Şimdi bir insan bir ibadet yapsa namazı, ama sevmiyerek yapsa kabul mü? Diyelim ki ibadeti seviyor, hoşuna gidiyor. Belki şeyden dolayı seviyordu. İşte Elif kalkıyorsun spor, değil mi?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 İsteksiz, kendi istemeden ama babasını zorla kılarsa bu, bu çocuğun namazı nedir? Tabii. Sevmiyorsa ornaması? ha, Batıldır. Tabii. Tazim yoksa Allah'a tazim için kılmıyorsa batıldır. Tamam? Hı. Bunu anladık inşallah. O yüzden iki tarif arasında böyle ince dakik bir nokta var. Bunu İbn Usséymin sahih yerlerde söyler. Mesela bunlardan bir tanesi kitabı tevhidine yaptığı İbn Muhammed İbn Abdulü Habbın kitabı tevhidine yaptığı şehrde bu var mevcut tamam. Sonra dikkat edelim. Ve i̇bareyi alıyoruz, devam ediyoruz. Bu enwa ul ibadeti leti Allahu biha Allah'ın emrettiği ibadetlerden, mesela İslam gibi, iman gibi ve ehsan gibi diyor tamam.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 din ismini ver. demek din bu üç şeyin dışına çıkmaz. Tamam? Halbuki Cebrail Aleyhisselam, şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem size dininizi öğretmeye geldi. Hani dinimizi öğretme nerede? Ana baba ilikten bahsetmiyor. Nerede? Değil mi? Hadi namaz bahsediyor. Namaz nasıl kılınacağından bahsetmiyor hadis. O mu ana adamı? İmandan, ihsandan ve İslam'dan bahsederken bütün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 Bunun sebepleri var. Tamam mı? Yoksa bir insan illa zat-ı sıfat fiili sıfat şeklinde ayırt edip de iman etmesine gerek yok. Allah'ın sıfatları vardır. Kendisine layık bir şekilde, şanla layık bir şekilde bu şekilde iman etsin. Bu ona yeter. Tamam mı? Ama biz madem ilim okuyoruz, alimler bunu ilmi tertibatlara bölmüşler ve bunun birçok sebebi var ki bu önce ilim talebesi bu tertibatları fık eder, tasavvur eder, bunların semereleri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 kauf diyor kauf el khauf uy ibadet şlebnen diğeri de el khauf korkmak şimdi bir kere korkmak ibadettir tamam korkmak ibadettir korkmak ibadet ama dikkat şimdi daha iyi bak Allah Kur'an'da diyor ki fe la tehafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin eğer mümin iseniz siz onlardan değil benden korkun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 Peygamberlerin de korktuğu var. Ha, şimdi bak ibadetin hükümleri, ibadet neyle ibadet olur? İbadet neyle ibadet olur? İçinde sevgi, korku ve tazim varsa. Şimdi biz neden bir insan babasından korktuğu zaman babasına ibadet etmiyor? D e diyoruz da.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 Değil mi? Tanımıyorsun bir kere, yani korkma diye bir şey söz konusu olamaz. Ne zaman ki tarikata girdin, şeyhin seni günde elli kere takip eder, yüz kere seni görüyor vesaire. Senin korkman şefinden tabii korkumu ibadet korkusumu, kalbi korkumu. Yani kalbi korkudan kastım şu: tabii korkumu yoksa e, tasarruf edebilme, yani şeyhin tasarrufta, senin hakkında tasarrufta bulunabilme korkusumu. İkinci fark. Peki, bak şimdi bakayım. Senin babanı yaptığın tazim.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 Anladık burayı. Anladım. Şimdi bak Bir insan aslandan korksa. Bu insanı biz neden tekfir etmiyoruz? Şimdi bunu anlat. Soru sor. Çünkü tabii bir korku Şimdi Allah şart koşuyor, imanın şartını koşuyor. Onlardan korkmayın, benden korkmayın mısınız? Şimdi bizim biz nelere cem etmek zorundayız? Hı? Neyi cem etmek zorundayız?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 Vallahi sen hakkını vererek anlatmış mısın orası mı çünkü sen kendinde bul bir önce hatayı. Sen adama dersen ki ya Kur'an sünnet var işte. Adam tabii diyecek ki sen benim şeyhimden daha mı iyi anlayacaksın? E doğru diyor adam. Sen onun şeikimden daha mı iyi anlayacaksın? Arapça bilmiyorum ki, Kur'an Tezcitli okuyamıyorsun ki. Onun şeikimden daha mı iyi anlayacağım yani? Sen işte tercüme eşarî maatürdülerin tercümesini takviye ederek ümmetin önüne ilim koyuyorsun. Ya bak buhar'da hadis var.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 Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Senin bilen arkadaşın, bilen hocan yoksa kime soracaksın? Ha? Sokak sokak gezen kim biliyor diye. Tabii ki şeyh olmayan şeyhi şeytandır. Şeyh olmasa şeyhi nasıl şeytan olacaksın? işin İşin içinden çıkamadığın zaman o çıkamama işi kimden? Şeytandan, vesveselerinden. Al sana şeyhin oldu işte. Sonra kafana göre ihtida edip koyacaksın önüne. Anladım. Al sana şeyhin şeytan oldu. O yüzden bu kaydı sahiptir. Şeyh olmayan şeyhi şeytandır. Evet. Şimdi ah, burayı da anladık mı? Evet. Vay, kaç dakika oldu der. Bir saat olmuş vallahi. Ben göya haftan sonra reca, tevekkül, rahbet, rahbet ve huşuya kadar gelecektim. Bir ta kaç tanesini işledik? Bir tane, iki tanesini işledik. Üç tanesini işledik. İşte neyi anlattık? İslam, iman, ihsanı kısaca anlattık. İbayeti anlattık. Dua ve havufu anlattık. Bu kadar. E, o zaman kalını. Diğer dersen bırakalım. Bir saat oldu mu? Fazla uzattık mı? Ağır oldu Tamam. Bir saat oldu. Burada bırakalım inşallah. Burayı anladık Akhi. Sen bana kısaca bir anlat bakalım. Şeyh ile yani kişinin şeyhden korkması neden ibadet? Ee, aynı insanın babasından korkma korkması neden ibadet değil? Çektin, veya zaman veya aramızda ateşten korkmayan var mı? Ben öyle bir insan tanımıyorum. Ben sen korkuyorum. Sen korkuyorsun. Biz de korkuyoruz demek ki bir şeylerden. Güzel. Korkuyoruz biz bunlardan. Allah'ta benden kork. Allah kendisine ko kendisinden korkmasını emrediyor. Hatta Allah birçok ayette kendisinden korkanları övüyor mu? Değil mi? Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Gerçi o ha şekerimesiyle geliyor önemli değil. Tamam mefhum aynı yani. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar vesaire değil mi? Bak Allah övgü siyakında zikrediyor bunu. Bak Allah hep kendisinden korkmayı övmüş. Demek ki korku ibadet. Bunu zaten ispatladı. Korku ibadet ise bir insan nasıl neden babasından korktuğu zaman kafir olmuyor? Ve Musa aleyhisselam'ı öldürdüğünde neden korkuyor, tabağa kadar titriyor, neden kafir olmuyor? O tabi bir korkudan hmm. ibadet olduğu Bak. için. Dedik ki ibadetin rükünleri var içinde. Seveceksin, tazim edeceksin ve korku bunların hepsi ibadette olacak.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 ne işaret ediyor? Yani bu insanın babasına tazimi tabi tazim. Korkusu tabi korku. He? Sevgisi, Sevgisi. Tabii. Yani bir adamdan korkarken babasından ya bu babam değerli de Allah katında değerli de yüce bir insandı o yüzden seviyorum değil. Arızi bir sevgi değil. Çünkü o babası kafir bile olsa sevecek adamı. Yani kalbinden bazı şeyleri atamayacak bazı duyguları. Tabii. Atabiliyor muyum? He. Atamayacak bazı duyguları. Yani ne ne Salam atabildi mi amcasının sevgisini?